Yoksa Allah içinizden Allah'tan, Resul'ünden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmek sizin cihad edenleri ayırdetmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.